Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben de Ömer Madra. E, desteği için dinleyicimiz Ali Onat Uyan'a teşekkür ederiz. Bugün İstanbul'da e, ilgi uzun zamandır görmediğimiz yağmurlu bir havaya uyandık. İki gündür daha doğrusu. E, şu anda hala trafikte olan dinleyicilerimiz olabilir. Ben de neredeyse canlı yayına yetişemiyordum Beşiktaş'tan Beşiktaş'a bir saatte geldiğim için. Beşiktaş'tan Beşiktaş'a mı? Evet gerçekten Beşiktaş'tan hani iki durak arasını bir saatte geldim. Topu taşıma kullanıyorum ama işte bu İstanbul'daki ve Türkiye genelinde aslında bir iki gün sürecek yağmurdan bahsetmemiz mümkün. Yarın da, soğuklar da gelecek yani çok beş altı dereceye kadar düşecekmiş. Bu evet aslında bekleceğiz, geç kaldık e, normallere göre e, ve aslında bu yağmurlar güzel haberler çünkü gerçekten çok ciddi bir kuraklık geçiriyor Türkiye. E, pek fazla e, dile getirilmiyor ama özellikle Çanakkale civarında, Ege'de ve İç Anadolu'da e, korkunç bir e, duraklık e, kuraklık var. Son üç aylık değerlendirmesine göre meteorolojinin... Olağanüstü ve çok şiddetli kurak olarak gözüküyor. Tekirdağ bölgesi, Çanakkale, e, İzmir civarı ve e, Yozgat, Tokat, Sivas civarı e, çok kurak. Ve bu özellikle e, örneğin zeytincilikte ve yani diğer tarım faaliyetlerinde olduğu gibi zeytincilikte çok etkili olduğunu biliyorum. Çünkü e, zeytinlerin toplanması ve zeytinyağı yapılması için önce bir yağmur yağması lazım. Ondan sonra zeytinler toplanıyor ve uzun süredir Çanakkale'de... Ee, zeytin toplayamıyorlardı yağmur yağmadığı için. Ee, Şimdi yağmur yağınca mesela e, yağmur yağmaya başlayınca toplamaktan da vazgeçip belki daha da fazla yağar ve dolar diye boş uçuyor, zeytinler için e, bekleme kararı alan normalde Kasım'da olan e, hasat zamanını aralığa kaydıran üreticilerle de. Görüşme fırsatım oldu tesadüfen. Aslında siz de zaten ayvalık evet. dağısınız değil mi? Evet. Evet orada da. Ee, özellikle bu iki gün e, çok ciddi ayvalıkta da e, yağmur yağacakmış. E, 240 milimetre kadar olması bekleniyor. Başladı zaten. Evet. E, ve İstanbul üzerinde de konuşursak bu yıl Eylül-Ekim ayındaki toplam yağış miktarı 2013 yılı hariç ki çok korkunç kurak bir yıldı. Son 50 yılın en kurak dönemini yaşadığımızı gösteriyor. Gerçekten olağanüstü bir e, havalardan bahsetmemiz mümkün. E, olağanüstü havalar, İstanbul üzerinde olağanüstü trafikten bahsediyoruz. E, sadece Türkiye'de değil, e, Bolivya'da da bir kuraklık var. E, en son 25 yıldaki en kötü kuraklık olduğu için Bolivya e, olağanüstü hal ilan etmiş durumda e, ve de e, 125 bin ailenin e, bundan etkilendiğini söylüyorlar Bolivya'da. Ee, ...ve ülkenin... E, ...339 belediyesi... ...172 tanesi zaten kendisi... ...acil durum ilan ettikten sonra... ...ülke genelinde de... E, ...olağanüstü hal abi. ilan edilmiş. Evet bu arada da... ...ben de şeyi hatırlayıp... ...geri, geri bakma fırsatım oldu... ...bu haberi görünce... ...olmuştu, yılın başlarında... ...bir Guardian'da çıkan bir haber vardı... ...Bolivya'nın... ...en büyük ikinci gölü... E, muazzam büyüklükte bir yer %90'ın üzerinde kurumuş ve geri dönüşü olmayacak bir şekilde kurumuştu. Yani bu sadece şu son sıralarda görülen değil bir, uzayan bir kuraklığın sonucu ama zaten hem seller hem kuraklık çok iyi bildiğimiz gibi dünyanın dört bir tarafında ortalığı <gülüyor> gezegeni ...şeye çeviren, cehenneme çeviren şeyler. Kesinlikle. Ee, tabii bu gıda fiyatlarında da etkisi olacaktır Türkiye'de de... ...bakarsak önümüzdeki dönemde görebiliriz. Ee, bu bahsettiğiniz e, kuruyan e, gölleri, kuruyan dere yataklarını... E, ...fotoğraflarını almamızı sağlayan e, NASA ile ilgili... ...ve Trump ile ilgili bir haberim var. E, onu paylaşmak istiyorum. E, Trump gümbür gümbür... Geliyor Paris aslında şey takip etmişsinizdir The New Yorker ile bir toplantı yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Trump ve o orada toplantısında Paris Anlaşması konusunda açık fikirli olduğunu söylemişti. Ve iklim değişiklik konusunda da yani bir, birazcık bakmam lazım o konuya gibi cümleler etmişti. İnsanlar biraz olumlu yaklaşmışlardı Paris Anlaşması konusunda açık fikirli olduğunu söylemesine. Yani öyle bir noktaya geldik ki. Trump'ın açık fikirli olduğunu söylemesi bile e, bir umut vaat ediyor iklimciler için. Ama bu arada e, gelen bir habere göre e, Trump e, NASA'nın iklim araştırma enstitüsünün fonlarını keseceğini söylüyor. Evet, bunun tabii şey olduğu nu belirten fazla da uzun böyle bir tartışmaya lüzum yok. Bunun anlamını işte e, Stockholm Resilience Center'dan birisi ...anlattı bir iklim bilimci. E, havada... E, ...seyretmekteyken havada giden... ...bir uçağın... ...pilotları, e, komuta... E, ...cihazlarını söküp atmaya benzer... ...diyor. Bunu yapmak. Çünkü asıl şimdi ihtiyacımız var. Kesinlikle. Yoksa... ...araştırmaları, paraları... ...uzayın derinliklerini araştırmak üzere... ...kaydırmaları söz konusuydu. Yani... ...Mars'ı araştıralım. Hatta ötesindeki gezegenlerin durumunu... ...güneş sistemini ama... Daha hiç, doğrusu hiçbir şey bilmediğimiz ama büyük bir felaketin eşinde olduğumuzu her geçen gün daha yakından anladığımız bir şeyde dediler. Ve çok bu yeni arktik buzların yani Kuzey Kutbu'ndaki buzların erimesiyle bütün Hint okyanusuna kadar yalnız ve Orta Doğu'ya kadar bütün dünyadaki sistemlerin, ekosistemlerin çok derinlemesine etkileneceği bir durumdan bahsediyordu Yani eksi 25 ...yken ortalaması Kuzey Kutbunda işte Alaska'da vesairede <gülüyor> eksi beş olduğu görülüyor. 20 derecelik bir fark var. Bunlar e bunu hiç kimse hayatlarında görmemiş bilim insanları evet. şokü olmuşlardı ve tam bu sırada şey geliyor işte NASA yapılacak araştırmaların 2 milyar dolarlık bir şeyini Keseceğim diyor. Yani bir de ben bundan sonra e, bu haberi evet. gördükten sonra nasıl bütçe e, oluşturuluyor diye biraz araştırdım. Ve aslında e, ABD'nin bütçesini başkan değil kongre hazırlıyormuş. Ve de e, bütçenin zaten yüzde yetmişini kanunundan belirlenmiş zorunlu harcamalar işte sosyal güvenlik eski borçların faizi gibi harcamalar oluşturuyor. Yani başkanın onayladığı kısım sadece yüzde otuzu. Bu yüzde otuzun yarısından fazlası da askeri harcamalara gidiyor. Yani toplam bütçenin yaklaşık yüzde on kadar kısmı güzel işler diyebileceğimiz işte yardım fişleri, işte bilimsel araştırmalar, NASA, hmm. e, uluslararası yardım, üniversite bursları gibi hayırlı işlere ayrılıyor. Ve şu anda yani Trump'ın onaylayabileceği bütçede eline attığı ilk şeyin iklim değişikliği bilimiyle, iklim bilimiyle ilgilenen bir araştırma enstitüsü olması tamamen bilime karşı bir tutum. Yani bu hani... Zaten iklim değişikliği yoktur diyordu. Zaten getirdiği yani her gün yeni birisi açıklanıyor Trump yönetiminde kimlerin olacağına dair. Ve her açıklanan yeni kişi akıl alama yani hepsi iklim değişik. Hepsi iklim inkarcısı olabilir mi? Ama hepsi iklim inkarcısı yani özellikle seçiyorlar. Ve hatta son olarak da şöyle bir haber gördüm. Trump'ın, Trump yönetiminin resmi pozisyonu iklim... ...inkarcılığı olacaktır... ...diye bir haber gördüm... ...Sinan'sin evet, e. inkarcılığı değil... ...ayrıca da şey petrol galibiyeti... ...yani fosil yakıt... ...zaferi e, olacağı belirtiliyor... ...yani e, en ilginç şeylerden... ...bir tanesi mesela... Harold Ham diye bir adamın... ...bayağı ciddi bir... ...tarım... ...bakanlığı gibi bir şeyin... ...başına getirilmesi söz konusu... Harold Ham'ın... Harold Ham kendisi zaten günümüzün en büyük petrol... Zenginlerinden bir tanesi. Evet. Yani şeyin başına... ...ciğerin başına... ...kedi getiriyor. Evet. Environmental Protection Agency... ...şey EPA... Hani iklim konusunda sanıyorum AB'deki en yetkili, evet. tek yetkili organ da e, Mary Bell. Evet geliyor ve kendisi yıllarca e, kömür endüstrisi tarafından desteklenmiş bir organizasyon. Çok oh, iyi Evet fakat e, 2007'de ne dediğini de söyleyeyim hemen hazır söylemişken e, birazcık ısınma oluyor diyor Bernètiffe dergisinde 2007'den bahsediyoruz bizim Ümit Münchayne kitabının çıktığı sene. Ee, ama çok az oldu ve doğal salınımın da varyabilitenin de sınırları içerisinde demiş. Ama zaten insanlar tarafından sebep olunuyor mu diye mi bu sorunun da hiçbir önemi yok zaten demiş. İşte bu adamı getiriyor şimdi. Evet. Aynen Yani bu hani tamamen bilime karşı çıkmak e, ve bu, şundan da korkuyorum. Yani Trump'ı yani Trump Konuşmaktan gerçekten çok zevk alıyorum orası ayrı çünkü hani akıl tutulmasını farklı farklı şekillerde görüyorum ve hani ne olacağını bilmiyorum ama şundan da korkuyorum Trump'la birlikte Türkiye'deki zaten çok hevesli ana akımın bir anda iklim inkarcısı olmasından zaten hani biliyorsunuz işte her sene ne haberi çıkar bizim klasik şey kutuplardaki buz kütleleri artıyor. Aşırı soğuklar falan gibi haberler çıkar. Yani bunların e, çok daha üst seviyede böyle e, uyduruk e, iklim e, kömür e, lobileri tarafından desteklenen araştırma şirketlerince yapılmış araştırmalar gibi göstererek iklim inkarcılığının ülkemize de hemen hızlıca gelmesine gerçekten çok korkuyorum. Bu bilime aykırılığın ötesinde yani gezegendeki yaşayan her şeye karşı olmanın aykırı olmanın bir ifadesi aslında ve son nokta yani gezegen tarihinin son noktasına gelmiş durumdayız aslında. Ve yani artık her şey tehlike altında oldu. Yani her şeyin kelimenin evet. Tam anlamıyla her şeyin tehlike altında olduğu bir durumdayız ve böylesine saçmalıkları konuşuyoruz. Zaten İçişleri Bakanlığı ki kamu alanlarından sorumlu ona da e, onun başına da Sarah Palin gibi akıl durduracak birinin getirilmesi söz konusu. O da fracking denen işte evet. kaya çatlatma yönteminin ve offshore drilling denen işte denizlerin eriyen buzların altındaki petrollerin çıkarılmasını... Söyleyen drill baby drill diyen del Del bebeğim delelim diyen bir şey. Zaten o da şöyle demiş. Enerji benim bebeğim demiş bir yerde. Sarah Palin petrol doğalgaz, kömür madenler bunlar Tanrı'nın bu bölgesine, yeryüzünün bu bölgesine bizzat verdiği hediyeler demiş bize kullanalım diye. Böyle yabancı Ülkelere ma mahrur şey kalmayalım diye. Bağlı kalmayalım diye Tanrı'nın bize emaneti demiş. Yani Serhat Bey'in e, yani ilhakımız bir şey bir takım kaynak ithalatımız gerekecekse bunları da hepsini kurtaracağız böylece dış bağımlılıktan kurtulacağız demiş. Bunu da İçişleri Bakanlığı'na veriyorlar. Ben şeyi anlamıyorum, yenilenebilir enerjide nasıl dışa bağımlı oluyoruz? Mesela güneş ve rüzgar hani dışarıda herkese açık, eşit bir şekilde kullanılabilen bir kaynak olduğu için mi? dışa bağımlı oluyoruz. Yani bu benim ne yani aklım almıyor bu dışa bağımlılık konusunda ki Türkiye'de de çok meşhur dışa bağımlılığımızı azaltacağız. O yüzden kömür kömür diye diye işte Türk akımı falan gibi projeler, bütün kömürleri çıkarma ondan sonra o konuya da gelebiliriz. Vaktimiz kalırsa Ankara'da e, alarm seviyesinde hava kirliliği var. Çünkü Güney Afrika'dan getirilen yardım kömürleri dağıtılıyor. Hmm. <gülüyor> yani asıl e, tabii son e, bir şeyden de bahsedeyim. Yiyeceklerle ilgili bir kimyasallar kullanılması organik yiyecek akımları var ya. Hı -hı. Bizim de uzun süre peşinde koştuğumuz ettiğimiz. Onların da hepsinin bütün kuralları, e, ...regülasyonları kaldıracağını ...söyleyen bir şey, ...Gıda Bakanlığı kuruyor. Yani e, o zaten var böyle ...bir kuruluş var. FDA Food Pol e, ...neydi adını unuttum şimdi. FDA işte. Food and Drug Administration. Hı hı. Ona e, ...Amerikayı tekrar büyük yapma projesinin ...bir parçası olarak Trump, Donald Trump seçilmiş ...Cumhurbaşkanı Amerika'nın FDA food police diyor ona. Yani her türlü genetik bakımdan değiştirilmiş meselesi değil sadece. İşte içinde kimyasal var mı, şişmanlatıcı var mı, bilmem ne mi, etiketlerin de kaldırılması, regülasyonların tamamen kaldırılmasını isteyen birisi. Böyle bir şey e, güzel. Yani kimyasalları, bu demin sözünü ettiğimiz Myron Ibell zaten bilimum kanser, büyüme, efektleri, bozulmaları ve hatta obezite konusundaki araştırmaları da düzumsuz bulduğunu açıklayan bir adam. Ee, bir de son dün gece gördüm hatta bunu. Ee, Beyaz Evin e, Chief of Staff e, nasıl Türkçe'ye çevirelim onu. Kurmay Başkanı aslında. Evet. Onun içinde e, Cumhuriyetçi Ulusal Komite Başkanı Rins Pribus e, atanıyor Hı. ve e, o da Aynı Trump'ın izinden giden e, ciddi e, bir iklim inkarcısı. E, bu yüzden de işte zaten Trump'ın e, resmi politikasının tamamen iklim inkarcılığı üzerine olacağı söyleniyor. Bu yıkımın ta kendisi canım. Yani Trump'ın kendi e, şey yaptığı e, para yatırdığı şirket zaten. Dappel, e, Dakota Access Pipeline'ın e, ile ilişkileri iki yönlü. Hem Dan, Trump ona yatırım yapıyor hem de Onun seçilmesi için, Trump'ın seçilmesi için de Kelsey Warren adlı adam ona yatırım yapıyor. Hı. Gayet eldivenle el gibi birbirlerine geçmiş durumdalar. Bu Dakota Access Pipeline'dan bahsetmişken bu da yine sabaha karşı düşen bir haber. Ee, Kuzey Dakota'nın e, yerel hükümeti Standing Rock e, kamp alanına giren kamp alanının tamamen boşaltılmasını... E, ...söylemiş ve bununla ilgili bir e, executive order, e, bir e, yönetici de diyelim e, resmi hüküm e, öne sürmüş. Kim bunu? Kuzey Dakota'nın e, yerel yönetime. Hmm. Yani daha henüz... E, Valilik. Valilik şimdi hala... E, Mevcut şey, Trump yönetimi gelmedi henüz Obama, evet, yönetimi. Obama yönetimi. Ama ne? mesela Army Corps of Engineers işte oradaki kazıları yürütmekle sorumlu kişi, şirket adına da şey yapıyor. Bütün Standing Rock ya da Dikilen Kaya diyorum ben ona. Onun protesto kampına giriş çıkışı da 5 Aralık'tan itibaren yasaklayacağını açıkladı. Bu da son derece önemli bir evet. karar ve Standing Rock uh, Sioux kabilesi başkanı uh, David Schambeau da derinlemesine hayal kırıklığına uğrattı bu karar demiş. Yani Obama da işi kolaylaştırmıyor. yumuşak başlı Obama. Evet yani hiç bir, ki geçen haftada uh, yine oradaki göstericilerden birine uh, saldırılması hatta benim internetten okuduğum kadarıyla atılan bir el bombası nedeniyle göstericinin uh, kolu Dağıldı. Dağıldı. Evet onu da takip ediyoruz biz yani, de işte çok feci durumdaydı ama. Evet Obama yönetiminde oluyor bunlar daha hala evet. 20 Ocağı kadar evet. Obama yönetimi var ama. Ve son olarak belki şeyi de söyleyelim. Bir de bugünkü Hürriyet gazetesinde manşetten verilen bir haber var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye genelinde 2430 doğal sit alanını... Tek tek gözden geçirip statülerini yeniden belirledi diyor Aysel Alp'in ayrıntılı haberi. Çok daha ayrıntılarına inme fırsatı bulamadık. Biraz şöyle bakabildim. Ama e, üç yeni alana e, bölmekte olduklarını ve turizmi e, şey yapmak için sit kavramı artık tarih oluyor. Bu kararnameyle. çok büyük bir operasyon bu. Ve sonuçta e, şeyi de söylemem lazım. E, sit biterken e, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı gibi yeni şeyler kavramlar getiriliyor. Bu da mesela Seferihisar gibi yakından bildiğimiz Konya Beyşehir ve Tuz Gölü gibi yerde eski sit sınırları yeniden belirlenmiş turizme açılıyor. Anladığım kadarıyla turizm sektörü dar al alanda boğulmasın diyorlar. Sorun buymuş. Turizm sektörü için bu sit alanlarını turizme açmaktan daha farklı şeyler yapılabilir tabii. Çok daha hızlı bir şekilde önlem alınabilir ama neyse e, iklim ve ekoloji konusuna bağlı kalalım. E, ve bu şekilde sizin bir başka son haberiniz yoksa kapatabiliriz sanıyorum. Var zanıyorum. iyi Var. haberi Peki. sonra sakladın. Işte. Ha ben hiç artık iyi haber bulmayı bıraktım oh, oh, oh. Ömer Bey. Ben devam ediyorum ve savunuyorum. <gülüyor> e, mümkün olanın. Nasıl neyin mümkün olabileceğini gösteren bir fotoğrafı çekmiş olan tek bir ada var, ...Tau adası. Guardian haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Batı yakasından 6.500 kilometre uzaklıkta en sıcak yılda iklim değişikliğiyle mücadele konusunda harika bir şey yapıyorlar. 100 bin galon dizel kullanıyorlarmış. Tu, Tutu'yla adasından geliyor. Ayakta Su pompaları için aslında, suları <gülüyor> çalıştırmak için. Yani evlere, hükümet binalarına ve su pompalarını çalıştırabilmek için dizel'e ihtiyacı var. Hepsini kaldırmışlar. Beş bin solar güneş paneli yerleştirmişler. Tesla Powerpacks şirketiyle anlaşmışlar. Ve 16 megawatt saat enerji tut, şey yapabiliyor, depolayabiliyorlar. Ve böylece 110 bin galon dizeli gün yılda ve onun getireceği riskleri de risklerden de kurtulmuş oluyor. Evet, belki önümüzdeki programda iklim değişikliğine en kırılgan bu adal ülkelerindeki... E ada ülkelerinin iklim değişikliğini durdurmak için yaptıkları şahane yatırımlardan bahsedebiliriz. Daha ayrıntılı olarak. Evet iyi haber dedin işte sana iyi Çok haber. Çok teşekkürler. <gülüyor> Çok güzel oldu. O zaman tüm dinleyicilerimize de iyi haftalar dileyerek programı kapatalım. Hoşçakalın. İklim için...